Burası TGRP, Türkiye Gazetesi, Radyo Televizyonu. Şimdi sizlere Rehber İnsanlar dizisinde yeni bir program sunuyoruz. İsmail Fakirullah, Sahibi Enver Ören, Sorumlu Yönetmen Radık Karadeli, Program Yönetmeni Niyazi Hancı, Senaryo Hazmi Çetin, Seslendirme Yönetmeni Tuncay Alıcıoğlu. Siirt'in Tillo kasabasında, miladi 1656 senesinde dünyaya gelen İsmail Fakirullah Hazretleri, Anadolu'da yetişen evliyanın büyüklerindendir. Babası Mevlana Kasım Efendi'nin terbiyesi altında yetişti. 24 yaşına geldiğinde, zahiri ilimlerde ve batıni ilimlerde mütehassıs bir deliydi. Tasavvuf yolunda yükselerek Gavs makamı denilen çok üstün dereceye sahip oldu ama helale, kul hakkına, ana ve baba hakkına çok dikkat eden İsmail Fakirullah Hazretleri binlerce talebe yetiştirdi. Çevresinin manevi sultanı oldu. Talebesi olanlar dünya ve ahiret saadetine kavuşurlarken düşmanlık edenler de cezalarını buluyordu. Kaçmayın yeşillerim! Hadi vurun saldırın. Ben de sizinleyim. Vurun yiğitlerim. Biraz geri çekti. Ne olur çok perişan oldular. Bak çocuk yakaladın. Ne gevezelik edip duruyorsun sen orada korkak korkak. Bir benim oğlum olacaksın. Bunun korkuyla alakası yok. Yakaladığım daha bir... Tek şey ol yok. gözüm görmesin seni. Hele şunun söylediğine bak. Çocuk bu. Burada gitsin. Amcanın dayının kanları yerde mi kaldın? Korkak değilim korkak değilim. Bana öyle söyleme. Ne olursunuz bana öyle demeyin. Zalimlər! Alçaklar! Bebeğimi öldürdüler. Kıydılar yavruma. <gülüyor> Kopardılar kendimi. Doyasıyı sevemedim gonca gülümü. Öpü pokşayamadım. Nasıl kıyabildiler elleri kırmızı zalimler sada? Hiç mi merhametleri yoktur? Nasıl kıyarlar bir mahzumun canına? Hiç korkmadılar Allah'tan? Davacıyım Allah'ım. Davacıyım. Ağabeyimizin zaliplerde bırakma Rabbim. Acımayın onlara. Bir civarıma karşı en az iki can almalıyız. Kadın çocuk ayrımı yapmayın. Mahmut Ağa'nın kökünü kurutalım. Kökünü! Kurutalım baba. Kurutalım. Onlar da bizim kökümüzü kurutsun. Ey ağa külalesi. Delikanlılar, aslanlarım, yiğitlerim. İskender Ağa ve yakınlarını herkes iyi tanıtsın Öldürelim, öldürelim. İskender Ağa, İskender Ağa. İsmini ya ben biliyorum. Ne oluyor sen de kimsin? Ne istiyorsun açık konuş. Bırak bu işleri. Olan olmuş. Bak yaptığını beğeniyor musun? Müslüman Müslümanı bir hüç yüzünden muhale sokar mı? Gören de küffarla cenk var sanacak. Cenk var sanacak. Cenk! Ne var? O da düşman, o da. Yoksa sen de onlardan mısın? Baba izin ver haddini bildiriyor. Bu da kimmiş? Kim oluyormuş? Hadi yiğidim, göster babanın oğlu olduğunu. Nasihat vermek ne demekmiş anlatsın. Baba, Boz Tepe'ye doğru kaçtı, Boz Tepe'ye. Ne duruyorsun, hemen atla atına, sür peşine. Bu ne zulüm, bu ne bahşet. Ateşe verdiler köyü, hasatlarımızı yaktılar, bağlarımızı yağmaladılar. Varımızı, yoğumuzu talar ettiler. Heba oldu koca sene, emeklerimiz, gayretlerimiz boşa gitti... Bu kan davası bitmeden bize huzur ve rahat yok. Çare senden Allah'ım. Bir çare ihsan eyle. Neye varacak bu gidişin sonu? Daha ne kadar kan akacak? Kaç masum ölecek? Kaç ocak sönecek daha? Bu kan davası, bu doymak bilmez ejderha köyümüzü yutmadan doymayacak mı? Evlatlar, hepinize geçmiş olsun. Başınız sağ olsun. ...senelerde sürüp giden bu kan davasından bıktık usandık. Karşımda Moskov kafiri olsa gam yeme. O da Müslüman. Hem de komşumuz. Düzeleceğe de benzemiyor. Eğer o meçhul atlı yetişmeseydi... ...belki de bugün burada konuşamayacaktık. Onu tanıyanınız var mı? Hiç görmemiştik Baba. Eğer onun peşine takılmasalardı halimiz perişandı. Hepimiz tövbe edelim. Tek tek dışarı çıkmayalım. Allah kerindir. Tamam çıkmayalım. Çıkmayalım da hep böyle mi olacak? Böyle mi geçecek ömrümüz baba? Boşu boşuna birbirimizi öldürüyoruz. Ne yapalım? Olmazsa atay yurdumuzu terk edelim. Gidelim uzaklara bu memleketten. Onları görmektense varımıza taş basalım. Nasıl onlar gibi olur Nasıl iki üç yaşındaki bir masuma kıyarız? Ama onlar kıyıyorlar. Onlar öyle yapıyorsa biz de öyle yapalım. Hayır. Asla. Yarın rüz mahşerde hesap var. Hesap. allah Teala'nın izniyle İsmail Fakrullah Hazretlerine gideceğim. Onlar Allah adına bir yolunu bulur. Efendim bir adlı dolu büzgün bu tarafa doğru geliyor. Gelsin. Ne niyetle olursa olsun yeter ki gelsinler evladım. Gelsinler. Efendim köye doğru yöneldi. Çağır buraya gelsin. Peki efendim. Ey! Ey yolcu! Ey sana diyorum! Kimsin? Ne istersin? E, ben İsmail Patrolla Efendi'nin sarıdışıyım. Şuracık ters. Şu az ilerideki ağacın altında sizi gördü. Telaşlı olduğunuzu, yorgun olabileceğinizi düşünerek yanına istedi. Ne yapsam acaba? Atlının izini de kaybettim. Belki bunlardan bir şey öğrenirim. Tamam, gidelim. E, yorgun ve telaşlısın. Hayırdır inşallah? E bunca yolu sen de tepsiydin anlardın. Hocam İsmail Fakrullah sizi merak ediyordu. de geldik. Beni neden çağırırlar acaba? benim ne işleri var ki? Bu düşmanlarımın bir tuzağı olmasın. Çok dikkatli olmam gerekiyor. Ne olur ne olur. <gülüyor> Selamün aleyküm baba efendi. Ve aleyküm selam evlat. Beni istemişsin. Hoş geldiniz. Gelin şöyle. Su kenarına oturalım. Hem biraz dinlenir biraz da sohbet ederiz. Allah Allah. Tıpkı kavgada bize seslenene benziyor. Ee, sizi hiç tanımıyorum. Benimle ne konuşacaksınız? Allah aşkı Resulullah sevgisi yerine... ...küçüklüğünüzden beri kafanıza, kalbinize yerleştirilen... ...kan davası mı konuşalım. Evet, benimle ne kan davası mı dediniz? Benim kimseyle kan davam yok. Beni birisiyle karıştırdınız herhalde. Gözlerimin içine bakarak sözlerini tekrarlayabilir misiniz? ama ...konuşamıyorum... ...dilim kilitlendi... ...ne kadar heybetli bakıyorum... ...fena oluyorum... ...hadi evlat... ...bana doğruyu anlat... ...beni nerede tanıyorsunuz... ...kan davasıyla uğraştığını... ...kim söyledi size... ...sende kan kokusu var... ...daha bali olmamış bir çocuğun... ...kanının kokusu sinmiş üzer mi... ...nasıl bildin o çocuğa... Cana kıymayı ben de istemiyordum. Babamın baskısıyla elimi kana buladım. Nefret ediyorum şu kan davasından. Nefret ediyorum. <gülüyor> Yıllarca direndim. Lakin babama amcalarıma söz dinletemedim. Beni korkaklıkla, erkek olmamakla, haysiyetsizlikle suçladılar hep. Nihayetinde beni de kendilerine benzettiler. Kötü emirlerine alet ettiler. Evet doğru söylüyorsunuz ben bir katilim. Hem de günahsız bir çocuğun katil. <gülüyor> sakin ol. Sakin ol. Ağlamayın evladım. Pişmanlık gözyaşları döktüğün besbelli. Allah-u Teala dürmünüzü affeder inşallah. Şimdi sus Can kulağınızla şu akan suyun çağlayışını dinleyin. de çağlayan acı ve ıstırabı akıtabildin Şu çağlayan suyunun insana huzur veren nabile sesini dinlerken kendimden geçtim. Bir, bir rüya gördüm. Kavga ettiğimiz komşumuz bana tebessüm ediyordu. Hizah edemeyeceğim kadar güzel yem yeşil ağaçların ve süt gibi beyaz olan insana mest eden bir pınarın kenarında oturmuş eğleniyordum. Bu rüyayı gördükten sonra bir haller oldu bana. Yüreğimi yakıp kavuran ıstıraptan eser kalmadı. İçim huzurla doldu. Sanki bambaşka bir insan oldu. Hayırdır inşallah. Hayırdır. Güzel, hoş ve müjdeli rüya. Güneş batmak üzere. Eve gitme zamanı artık. Sen de bizimle gel. Birkaç gün misafirimiz olur. Sonra gidersin gideceğin yer. Olur mu? Olur. Ben de zaten ne yapacağımı bilemiyordum. Fakirullah Hazretleri sohbet etmeye hazırlanıyor. Hamza Efendi, her sabah İsmail Fakirullah Hazretleri cemaati seyahat eder mi? Hayır. Bugün senin nasibin varmış. Ha, kulağını aç, iyi dinle. Bu bir fırsattır. Bir daha ele geçmez. kardeşler İy biliniz ki dünyada rahat ve huzura, ahirette ebedi saadete kavuşmak için her şeyden evvel doğru bir itikad sahibi olmak, yani ehli sünnet ve cemaat itikadında olmak lazımdır. Yani peygamberimizin ve ashabı kiram efendilerimizin inandıkları gibi inanmak lazımdır. Böylece kalbimizden her türlü küfrü, şirki ve bid'ati temizlemiş oluruz sonra sünnet-i seniyeye harfiyen ittiba etmemiz lazımdır. Haramlardan sakınmak ve farzlara eda etmek, mekruhlardan kaçınmak ve sünnetlere yapışmak ve güzel ahlakla süslenmek lazımdır. İslamiyet demek, Allah-u Teala'nın emirlerini üstün bilmek ve kullarına merhamet etmek demektir. Cenab-ı Hak bizleri kendisine ibadet etmemiz için yarattı. Bizi yoktan var ederek sayısız nimetler ihsan eyledi. Bizleri her an varlıkla tutarak korku ve dehşetten muhafaza eyledi. İslamiyet'e severek yapışmamız ve ihlasla tabi olmamız lazımdır. Allah-u selamı üzerinize olsun. Herkes işinin başına gidebilir. Selahattin ve Hamza kardeşimiz... ...sizler kalırız. Başına Kardeşim... ...kaç gündür... ...aramızda bulunmandan çok memnun olduk. Seni... ...Seyyid Hamza kardeşimize havale ettik. Ondan... ...yolumuzun incelik, edep ve usullerini öğreniniz. Allah-u Teala... ...bir kulunu kendisine kavuşturmak isterse... Onu sevdiği bir kulla tanıştırır ve onda kendisine kavuşmak isteği yaratır. İstemek kavuşmanın başlangıcıdır. Büyüklerimiz vermek istemeseydi istek vermezdi buyurmuşlardır. Burada bir müddet kalırız. Allah-u Teala selamet versin. allah Teala razı olsun. Bize dua ediniz efendim. Duamız sizinledir. Allahu u Teala yardımcınız olsun. Amin. Amin efendim. Selahattin kardeşim gel. Şöyle biraz gezelim. Hem buralarda biraz tanımış olursun Seyadet dergahına kabul edilişin senin için ne büyük bir nimet. Merhametli hocamız hepimizi nasıl himmet buyurup acıyarak karanlık uçurumların kenarından çekip kurtardıysa, seni de aynı şekilde kurtarıp çile ve ızdıraktan huzur ve seadete kavuşturdu. Siz nasıl buldunuz gönüller sultanımı? Ben onu değil, o beni buldu. Tıpkı seni bulduğu gibi, uzun, çok uzun bir mesafeden kelamsız lafsız çağırdılar, biz de emre uyup geldik huzura. Nasıl? Anlayamadım. Anlatayım da dinle kardeşim. Bir gün rüyamda kendimi Tillo'daki harmanlıkta buldum. Harmanlıkta yüzlerce atlı ve heybetli insanlar. Bu kadar kişinin kimler olduğunu sordum. Eee ne dediler? Dediler ki bunlar Evliya'nın büyüklerindendirler. İsmail Fakirullah Tillovi Hazretleri'nin ziyaretine gelmişler. Eee sonra... Ben de aralarına katılıp... ...Şeyh Fakirullah'ın huzurlarına çıktık. Bağız ve nasihatlarını dinledikten sonra... ...huzurdan ayrıldım. Ne güzel, maşallah, maşallah. Sabah uyandığımda... ...bir müddet kendime gelemedim. Tillo'da bir velinin olduğunu duymuştum. Kendisini ziyaret etmek nasip olmamıştı. Bu bir rüya değil, müjde. İnsan böyle birini duyar da... ...hiç oyalanır mı? Doğru, ben de öyle düşündüm. Günlerden cumaydı... Cuma namazını eda ettikten sonra Tillon'un yolunu tuttum. Tillon'un girişinde rüyamda gördüğüm evliyanın bekleştiği harmanlığı aynı şekliyle görünce hayli şaşırdım. Dergahın kapısı ve imar şekli de rüyamda gördüğüm gibiydi. Destur isteyip huzura çıktım. Rüyamda vaaz veren, önünde edeple durduğum kişinin ta kendisiydi. ...ya işte böyle kardeşim... ...de bana... ...ben mi onu buldum... ...yoksa o mu beni buldu? Evet, şimdi iyi anlıyorum... ...mıknatıs misali gibi... ...biz her şeyden habersizken... ...onlar bizi kendilerine çekiyorlar... ...ya Selahattin kardeş... ...mıknatıs gibi... ...hocam da böyle demişti... İyilerle kötüler hep karışıktır... ...çer çöple cevherin karışık olması gibi... ...mıknatısı gezdirirsin... Cevherleri toplar kendine çeker. Çer çöp saman olan büyük çoğunlukta kalır. İşte insanlar da öyledir. İçinde cevher olanı Allah adamlarıyla karşılaşınca tereddütsüz tabi olur ve kurtulurlar. Cevher yoksa çer çöp gibi ortada kalır. Allah adamlarını anlayamazlar. Allah korusun helak olup giderler. Ya Rabbi... ...senin evliyalarının işine akıl sır diyor Ne büyük insanlar. onlara layık olduğu gibi anlamak... ...tanımak ve sevmek nasip ediyor. Allah'ım o mübarek insanlara... ...tam tabi olanlardan eyle. Evet, yeterince geldik. Hadi dergaha dönelim. Hocamızın bize bir emirleri olabilir. O mübarek, nurlu yüzü görmek... ...şerefine nail olmak için... ...tez varalım. Varalım huzura. <gülüyor> Bakıyorum iyice sarmış. Ne sarmış? <gülüyor> Alev bacayı sarmış. Tutuşmuşsun. Selahattin muhabbetle yanmak lazım. Yanmak. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Hocam sizinle acil görüşmek istediğini söyleyen bir zat geldi. Kapıda bekliyorsun. Ne buyursunuz efendim? Ya Molla İbrahim, misafiri bekletmek adetimizde var. Hemen içeri al evladım. Peki efendim. Berudar ol. Allah-u Teala yüzünü iki cihan hak etsin. Sen de anladın ki peki diyen kazanır. Selamun aleyküm efendim. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatülü. Hoş geldiniz kardeşim. Buyurun oturun. Rahat ediniz. Allah razı olsun efendim. Allah razı olsun. Üzgün görünüyorsun. Bir sıkıntınız, bir derdiniz varsa çekinmeyin. Söyleyin evladım. Efendim, esasen köyümüzün köklü bir afetini arz etmeye, dua ve nasihat istemeye gelmiştim. Cenab-ı Hak köyünüzü afetten korusun. Ve kendisine kavuşma arzunuzu artırsın. Kardeşim, istişare eden muhakkak kazanır, hiç zarar yoktur. Sormasan, danışmasan ne olur? Üç şeyden biri olur. Ya isabet edersin, ya isabet etmez felakete düşersin. Ya da ne isabet ne de felaket olur. Boşa geçmiş bir zaman ve emek olur. Şunu unutmak ki, her üç halde de nefis vardır. Nefis, işlerimize hakimdir. Bir Allah adamıyla bir konuyu istişare edip denileni yapsan, o denilen olmasa da, olsa da netice muhakkak hayırlıdır. Siz istişare etmeyi, danışmayı tercih etmişsiniz. İnşallah neticede hayırlıdır, hayır olur. İnşallah efendim, inşallah. Beni rahatlandırdınız, Allah razı olsun. Köyünüze ait bazı şeyler duyduk. Bunun doğrusunu bilmek ve elimizden geleni yapmak isteriz. Efendim, köyümüzde senelerdir sürüp giden bir kan davası illeti var. Bu sebepten iki aşiret birbirine düşman ve hasımdırlar. Yüzlerce cana kıyılmış, yüzlerce ocak söndürülmüştür. Tarla ve bağlarımızda yetişen nice nimetler heba edilmiştir. Allah Allah, tövbe yarabbi olacak işim. Efendim, biz Dervişoğlu oğlu aşiretine mensubuz. Diğer aşiretse Avcıoğlu oğlu aşiretidir. Bizimkilerden de o aşirette mensup insanları öldürenler olmuşsa da onların bizim aşiretimizden insan öldürmeleri en az bire yirmi mislidir. Esasen onlar bize bir zarar vermedikçe biz mukabele etmek taraftarı değiliz. Hatırı sayılır büyüklerimizin ara buluculuğuyla gerçekleştirilen suhleri çiğneyerek ahde vefasızlık gösterdiler. Geçenlerde yine bizlere saldırdılar. Canımıza ve malımıza kastettiler. Ne yapacağımızı şaşırdık. Bize bir yol göster. Yüksek merhametinize iltica ediyoruz efendim. Allah. Ne hazin. Ne hazin bir fitne ki... ...ümmeti Muhammed'i birbirine düşürmüş. İman zayıflayınca... ...kardeşlik hissi uçup gitmiş. Merhamet ve sevginin yerini... ...kin ve hazret almış. Varın istirahat edin. İnşallah Teala bir çaresi bulunur. Cenab-ı Hak... ...akıbetimizi hayır eylesin. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Molla İbrahim. Misafirimiz yorgundur. Rahat edici şekilde bir yer gösterin. Karnını doyurun. Peki efendim. Siz merak etmeyin. Molla İbrahim. Misafiri yatırdıktan sonra... ...sen de istirahate çekil. Hadi. Allah rahatın. İnsanlar dertlerine derman bekliyorlar. Niceleri bir şeyler öğrenmek istiyorlar. Senin hakkında... ...hüsnü zanları var. Sen... ...sen... ...nesin... ...ne yapıyorsun? Allah'ım... ...nefsimin şerrinden sana sığmıyorum. Nefsimi izah edin. Rahmetim gadabımı aşmıştır buyuran Allah'ım, mülkündə nihayetsiz tasarrufu olan Rabbim, bütün hayvanatın rızkını veren ve varlıkta tutan Rabbim, ya Rahim, ya, Kerim, ya Gafur, yüzümüz kara, günahımız pek çoxdur. Ya Rabbim, günahlarımızı bağışla, ümmeti Muhammed'i kaplayan musibetleri def kimleri kinleri sevgiye. Düşmanlıkları dostluğa tebdil edin. Nihayetsiz merhametinden lütfedip, Ümmet-i Muhammed üstündeki tefrikayı ayrılığı vahdete birliğe yöneltti. merhametlerin en merhametlisi Allah'ım. Merhametine ihtica ettim. Senden başka sığınağımız yok ya Rabbim. Dualarımızı sevdiklerinin hürmetine kabul eyle. Kabul eyle ya Rabbim. Kardeşlerim, Selahattin Hamza, gelin, gelin şöyle yanıma oturun, hayırlara vesile olacak bir vazife sizi bekliyor Allah-u Teala sizleri muvaffak eylesin, Selahattin evladım, al şu mektubu babana ver ve selamlarımızı bildir inşallah efendim, Seyyid Hamza, evladım sen de bu mektubu, Selahattin'lerin hasmı olan aşirek reisine ver ve selamlarımızı söyle. Hazırlanıp hemen yola çıkın. Allah selamet versin. Ha, sen de Selahattin'le birlikte git. Allah yolunuzu açık et. Amin. İşte tam şuradan dalgın ve şuursuzca yürüyordum ki... Fakirullah Hazretleri beni çağırttılar. Kendileri talebeleriyle tarlada çapa yapıyorlardı. Yanlarına vardığımda bana öyle bir nazarla baktılar ki... ...kalbimde yıllardır biriken kin, nefret... ...ve beni bunalıma sürükleyen sıkıntılardan eser kalmadı. İçim huzurla doldu. Ne mutlu sana, ne mutlu bu devlete konanlara. Afiyet olsun Selahattin kardeşim, afiyet olsun. ah. ah. Hem kavuştum hem şaşkın oldum. Kerimlerin sofrasından toprağa da pay düşer. Ne şaşkınlık, ne şaşkınlık. Yine daldım Selahattin kardeşim. Ne düşünüyorsun? Obamı düşünüyorum seyyidim. Gözlerine kin ve hırs bürümüş. Mübarek hocamızın sus teklifini reddetmesinden korkuyorum. Ve sonrasının muhasebesini yapıyorum. Kalbini ferah tut kardeşim. Sonu hayırlı olur inşallah. İnşallah. Söylediğin ve düşündüğün gibi olur inşallah. Zalim de olsa nihayetinde babamdır. Onun için çok üzülüyorum. Üzme kendini. Hocamızın tasarrufuyla inşallah husumetler ortadan kalkar. İnşallah Seyit Hamza, inşallah. İşte köyümüzde görüldü. Çok heyecanlanıyorum. Bu işlerde heyecanlanmak olmaz. Sabır olur. Bu işte de, her işte de hocamızı vesile ederek dua et. Sakin ol, korkma. Babanı üzmeden doğruyu bulmasına yardımcı olmaya gayret et. İnşallah elimden geleni yapacağım. Kapının önündeki babam beni görmedi. Düşünceli görünüyor. Acaba nasıl etsem de onu ikna edebilsem Hani cesaret kendine gel. Biraz topla kendini. Hadi. Selamun aleyküm. Kova ağası baba. Ve aleyküm selam oğlum. Hoş geldin oğlum. Ahali'nin çıkardığı dedikoduların yalan olduğunu biliyordum. Senin için korktu ve kaçtı yaygarasını çıkarmışlardı. Benim oğlum korkak olamaz. Gözünü budaktan sakınmaz. Mangal gibi yürek taşır. Tıpkı babası gibi korkusuzdur benim oğlum. Aksini ne kabul eder ne de düşünür. İnsanlardan değil... ...Allah'tan korkmak lazımdır babacığım. Ben Allah'tan korkarım. Nerelerdeydin? Çok merak ettik seni. Aklıma kötü kötü şeyler geliyordu. Ne de olsa düşman sahibiyiz. Peşine takıldığım meçhul atlıyı... ...bir türlü yakalayamadım. Ben de Tillo'ya... ...İsmail Fakirullah hazretlerinin dergahına gittim. Ne? Şimdiye kadar oradaydım. Ne dedin? Nereye gittin? Biz seni onun için mi göndermiştik? Sen neler söylüyorsun? Bukan davasının bitmesi için ondan dua istedim. Dua ettiler, size de bir mektup ve selam gönderdiler. Şeyhse şeyhliğini bilsin. Bizim işimize karışmasın. Yoksa onu da düşman veririz. Sakin ol. Hiddetlenme baba. Allah dostu olan büyük veli İsmail Fakirullah hasretlerinin... ...suluk davetine icabet edelim. Ne zaman adam olduğunda babana akıl vermeye kalkıyorsun sen? İtiraz istemiyorum. Nasihatlarını dergahındaki mollalara versin o. Nasihatlarına ihtiyacımız yok. <gülüyor> baba... ...baba lütfen. Büyüklere dil uzatma. bu okudum. Allah Şeyh İsmail Fakirullah Hazretlerinin duasının hürmetine bizleri bu illetten kurtarsın. Allah-u Teala bizlere sabır, asımlarımıza da akıl, izan ve adalet ihsan etsin. Fakirullah Hazretlerinin elçisi baş tacımızdır. Hay Allah senden razı olsun. İnşallah İskender Ağa'da senin gibi makul davranır ve bu husumette ortadan kalkar. Eh. İnşallah evladım, inşallah. Hiçbir kimseye fayda getirmeyen bu illetin iyileşmesi için, İsmail Fakirullah Hazretleri kadar biz de gayret göstersek. Herkes üzerine düşeni yapsa hallolmayacak hiçbir mesele kalmaz. Efendim, müsaade ederseniz bu sevinçli haberi hocamıza ulaştırayım. Seyit kardeşim doğru dersin. Lakin biraz daha kalabilirdiniz. Size hizmet etmekte... ...şereflenirdik. Mahmud'a... ...mühim olan mübarek hocamın sevinmesi. Müsaade istiyorum. Peki. Nasıl isterseniz. Yolunuz açık olsun. Allah ısmarladık. İşte beklediğimiz mizahir geliyor. Yanındaki de bizim Seyyid Hamza. Selamun aleyküm Molla İbrahim. Ve aleyküm selam efendim. Hoş geldiniz. Hocamız da sizi bekliyor. Hocamızı bekletmeyelim. Hemen gidelim. Hoş geldiniz kardeşler. Hoş, bulduk, Hoş hocam. bulduk hocam. Gözümüz yollarda kaldı. Hasretle özlemiştik. Biz de sizi özledik efendim. Hep bu kavuşma anını tahayyül ettim. Her zaman kalbimizdesin evladım. Beş vakit namaz sonrası dualarımızdasın. Fakat daima huzurunuzda bulunmak ve hizmetinizi görmek isterim efendim. Sabret evladım. Her şeyin bir vakti var. İnşallah bu halisane niyetin ve dileğin bir gün gerçekleşir. Kavuşmak için bu lezzet ve sevince, can çıkıncaya dek çalış gündüz ve gece. İnşallah efendim. Üzümü ikram etmekten vaz mı geçtin salih evladım? Ee, ...bağışlayın, ee, sizi görünce üzümü unuttum hocam. Ee, buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Pek lezzetliymiş. Mola İbrahim, üzümü herkese dağıt. Bu lezzeti üzümden doyasıya yesinler ve bize bu üzümü getiren salih evladımıza dua etsinler. Peki efendim, bağış üstüne. Seyit Hamza evladım. Salih evladımla hasret giderirken seninle alakadar olmayı ihmal ettik galiba. Estağfurullah hocam. Aşiret reisi sur teklifimizi kabul ettiler mi Evet hocam. Mübarek ellerinizle yazdığınız mektubu okuyunca uzun müddet ağlayarak tövbe istiğfar ettiler. Allah-u Teala onun aşiretini ve neslini mübarek eylesin. Ömürlerine ve kazançlarına bereket ihsan etsin. Biz ondan hoşnut olduk. Allah ve Resulü de ondan hoşnut olsun. Buna fani dünya derler, durmayıp daim döner. Ademoğlu bir fenerdir nihayet bir gün söner. Ya Rabbi, ya Kerim, işlemiş olduğum bir cümle günahıma tövbe ettim. Pişman oldum. Müslüman kanının akmasına, insanların üzülmesine ben de sebep oldum. benim mecbur ettiler. Pişmanım Allah ım. Senin evliyan olan Fakirullah Hazretlerinin sulh teklifini kabul ettim. Diğer aşiretin taşkınlıklarına artık karşılık vermeyeceğim. Akrabalarımın da karşılık vermemelerine çalışacağım. Ya Rabbi. Merhameti sonsuz yüce Allah. Im. İsmail Fakirullah Hazretlerinin hürmetine beni affet. O büyük evliyaya yürekten tabi olan sadık bir talebeyi. Asımlarıma da doğru yolu ihsan edin. Çin ve nefretten kalplerini arındır. Ah. Babam çok üzülme. Ağlayarak dua ediyor. Baba Babacığım. Bir şey. Sen misin oğul? Kusura bakma. Biraz dalmışım da. Çok düşünceli görünüyorsun. Ben düşünmeyim de kim düşünsün oğul? Ömür geçiyor. Gittikçe yaşlanıyoruz. Ölüme, mezara iyice yaklaştık. Lakin uslan Yarın mahşer gününde, o hesap gününde ne yüzle Rabbimin huzuruna çıkacağız. O bizden öldürdü. Ben de intikam mı aldım diyeceğim. Baba. Babası babası yok. Tez git adam bul. Hasımlarımıza gönderelim. Suh yapalım. Kardeş olalım. Haklarımızı hesap günü gelmeden halledelim. Helalleşelim. olan aşiretin reisi Mahmut Ağa bir elçi göndermiş. Sülh teklif ediyor. Cevabınız nedir ağalar? Kabul ediyor musunuz? Ayrıca bu sulhun Tillo Şeyhi Fakirullah tarafından bizzat teklif edildiği kendinin Şeyh Hazretlerinin sulh teklifini kabul ettiğini izlerin de icabet etmesini temenni ediyorlar. Tekrar soruyorum. Cevabınız nedir diyor haalar? Yetti bu kan davası. Kahre perişan olduk. Tekliflerini kabul edelim. Yoksa bunun vebalini ödeyemeyiz. Arkadaşımız zorlu söylüyor. Bitsin artık bu illet. Daha ne kadar sürdüreceğiz? Hayır! Tekliflerini kabul etmeyeceğiz. Bizden korktukları için barışmak istiyorlar. Kardeşlerimizin, babalarımızın, amcalarımızın kanları asla yerde kalmayacak. Bir tek canlı fertleri kalmayıncaya kadar savaşımız sürecek. Barış yok! Kavgalar! Ta ki nesilleri... ...yeryüzünden kuruyuncaya dek! Tilhoşşeh'i dedikleri adam... ...bana da bir mektup gönderdi. Lakin mektubunu fırlatıp attım! Nasihatlarını bize değil... ...talebelerine etsin! İlim öğrenmeyi bırakıp... ...kan davasına merak saldı herhalde. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yalvarırım susma! Allah-u Teala'nın dostu Fakirullah Hazretlerine dil uzatma. Onları incitmek Hak Teala'ya dokunur. <gülüyor> Kime dokunur? <gülüyor> Kime? Bir daha söyle bakayım. <gülüyor> Babalarımızın, kardeşlerimizin kanları yerde kalırsa bize dokunmaz mı? Sen çıldırmışsın ve haddini aşıyorsun. Şeyh Fakirullah Hazretlerine dil uzatmana razı olamayız Biz seni değil Şeyh Hazretlerini dinleyeceğiz. Hadi, gel, gel inat etme. Sen de icabet et bu büyük zatın suh teklifine. Dervişoğlu aşiretinin neslini kurutuncaya kadar davamdan vazgeçmem. Sizler de tıpkı onlar gibi korkaksınız. Çocuklarım, yeğenlerimle bu davayı sonuna kadar sürdüreceğim. Şimdiden söylüyorum, başınız bir gün sıkışınca... ...benden sakın yardım beklemeyin. Hadi gidelim arkadaşlar. Bu adam çıldırmış... Kim ve nefret kalbini karartmış. Aklı Selim'le düşünecek halde değil. Sakın onlarla gitme. Yoksa seni affetmem. Gerekirse evlatlıktan bile reddederim. Sana söylüyorum çabuk dön gelin. Selahattin! Selahattin! Senin gibi düşünemem artık. Tilloda akan çağlayan derrak kalbi yıkandı benim. ...yerleştirdiğin kin ve haset kirinden eser kalmadı. Ben artık cana kıyan bir cani değil... ...İsmail Fakirullah Hazretlerinin hasretiyle yanan biriyim. Benden verim alamazsın baba. Allah'a ısmarladık. Hakkını helal et babacığım. O berrak dınarda senin de kalbinin yıkanması için... ...dua edeceğim baba. Selahattin! Selahattin! Kulun nereye gidiyorsun? Allah İbrahim Allahu Teala tasavvufta fıkıhta astronomide ve bütün ilimlerde seni yükseklere kavuştursun. Dergahın kapısına yüz süren, ağlayan, yüreği yanan yorgun misafirimize şu şerbeti ikram et. Serinletsin. içi huzur dolu olsun. Peki efendim. Ya Rabbi Şu taşlarına kef içine yüz sürdüğüm dergah şeyhi hürmetine babama hidayet ıksan Kalbini kim ve hasetten arındır. Hasımlarına zarar vermesinden korun. Buyrun bu şehveti için. Hocam size gönderdi. Allah razı olsun kardeşim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülilləh, rəhətlədəm. Olacağın olsun, tilkələri. Şeyhide oğlumu da yandaşın yaptın. Aşiretimi bana kışkırttın. Kurnaz davranıp beni faka bastıracağını sandın. Yuhyə pişman olmuş. Korktum demiyor da... Açık açık hileye Ama korkunun ecele faydası yok. Ne yaparsan yap Mahmut. Pişmanlığın ister sahi ister yalan olsun elimden kurtulamayacaksın. Çiğnim seni ve bütün sülaleni ortadan kaldıracak güçtedir. Yılan deliğine de girsen seni bulacağım ve kendi ellerimle parçalayacağım. Kim olduğumu dünya alem görecek. Haklısınız ağam. Mahmut eşkıhasına ve avanesine iyi bir ders vermek lazım. <Gülüyor> Bu işi de bitirmek lazım. Elbette bitirmek lazım. Nihayet bizi anlayan biri çıktı. Ağam güçlüdür, kuvvetlidir. İşini bilir ağam. Öyle bir ders vereceğim ki... ...bunun acısını unutamayacak. Hayvanlarına varıncaya kadar öldürüleceğim. Bir grup tümsekliğin arkasına... ...bir grupsa ağaçların arkasına saklansın. Bir grupta gürültü patırtı yapsın ki dışarı çıksınlar. İhtiyar kadın çocuk demeden tebrize. Aslan ağam, ancak sizin gibi bir ağa böyle bir plan yapabilir. Böyle iş bitirir. <gülüyor> ne sandın ya? Mahmut gibi ahmak mıyım ben? Ağam, o senin bastın toprak bile olamaz. <gülüyor> Gelsin de şeyhi onları kurtarsın bakalım. <gülüyor> Bakın, sakın bir çabuk. Buyurun, öldürün hepsini. Yapmayın. İyi alın, sakın kalamayın. Bir kişi bile daha kaldı. Ah, Ay. Ay. Ay. Hey, ne oluyor? Nereden geliyor bu taşlar? Yapmayın. Baskına mı uğradın? Kimseyi de göremiyorum. Bilmiyorum abi. Bunlar hesap koyuyor. Hesapta yok hesapla yoktu ne demek? Adamların tek tek telefonuyor. Al al galiba attığımız saçlar bize şey geri dönüyor. Bak oraya böyle şey olamaz. Bilmiyorum cehennem bilmem. Koç Türk'ü gelip. Federsizdim demiyorsun da bahane arıyorsun. Al. Teditsin. Çok git adamları gelecek. Peki abi, hemen gidiyorum. <gülüyor> gözlerime inanamıyorum. Attıkları bütün taşlar kendilerine geri döndü. Bu yaşıma geldim ömrümde böyle garip bir şeye şahit olmadım. Sakin. Bunda şaşılacak bir şey yok. Bu kudreti mutlak olan Cenabı Hakk'ın Hakirullah Hazretlerinin yüzü suyu hürmetine bize acıması ve ihsan etmesidir. Bu kerametlerine bütün kalbimizle inandığımız şeyhimizin bir tasarrufundur. Biz ona teslim olduk. Demek ki Allah-u Teala'nın bir velisine halis bir kalple tabi olunca Allah olmazlar olur. Gördüğün gibi taşlar bile atana döndü. Allah'tan başka hakiki kudret sahibi yoktur. O büyük evliyaya talebe olmanın bereketi. Ben de talebesi olmakla şereflenmek istiyorum. O halde yarın sabah namazını mütakiben beraberce kiloya, şeyhin dergahına gidelim. Şərləri hayr eyler, zannetməki arif anı seyir eyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzəl eyler. Sen hakka tevekkül kıl, sabr eyle ve razı ol, tevfik et ve rahat boğul, Mevla görelim neyler, neylerse güzəl eyler. Selamun aleyhüm. Ve aleyküm Hoş geldiniz efendim. Evladım biz... ...Şey Hazretlerini görmeye gelmiştik. Buradalar mı? Münasipse görüşmek biliriz. E, tabii. Buyurun gidelim efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hakiki kahraman... Rakibinin sırtını yere getiren değil, nefsini yenendir. Nefs, Allah-u Teala'nın en büyük düşmanıdır. Bütün kötülüklerin kaynağıdır. Kin, gurur, öfke ve bütün çirkin huylar ondan hasıl olmaktadır. Nefsine muhalefet edene müjdeler olsun. Günahlarına tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir. Kardeşim, bize söylemek istediğiniz bir şey mi var? Dualarımızı istirham etmeye gelmiştik efendim. Allah-u Teala hepimizi razı olduklarından eylesin. Mahmud'a üzülüyoruz. Eh, eh, efendim, taşları geri çeviren ihlastır. Velaları defeden tövbe istifardır. Hakka kavuşturan da tabi olmaktır. Müsaade edin elinizi öpmekle şereflenelim efendim. Estağfurullah, estağfurullah. Öpülecek eller toprak altında kaldı yavrum. Anlamadım. Anlayamıyorum. Baskın yapacağımızdan nasıl haberdar olabilirler? Yemin ederim. Gözlerimle gördüm. Biz de geri dönüyorduk. Hiç konuşma tersem. Uyduruyorsun hep bunları. Bir daha bu şekilde saçmalarsan... ...dilini koparırım. Ben gidiyorum İskender'a. Senin gözlerini kim ve hırç bürümüş. Gözlerinin önünde cereyan eden hakikatleri göremiyorsun. Fakat şunu sakın unutma. Yıllardır yaptığın zulmünün sonu geldi. Şimdi ektiğini biçiyorsun. Daha da biçecek. Yeter! Kırk! Bir kelime daha konuşursan... ...şu hançerle iki gözünü birden oyalar. Eminim bunu da yaparsın ağa. Senden her şey beklenir. Defol! Çabuk çık buradan! Gidiyorum. Mahmut abi oğlu Selahattin gibi... ...Şeyh Fakurullah Hazretlerine gidiyor Gidin. Hepiniz ona gidin. Onda ne buluyorsunuz şaşıyorum. Hele o ahmak oğlum... ...babasını terk etti, kaçtı. Yemin ederim... ...onu da, hocasını da... ...hepiniz. Hepinizi kendi ellerimle boğacağım. Selahattin, hocamızla Molla İbrahim tarlaya doğru gittiler. Hadi biz de gidelim. Hocamızla birlikte çapa yaparız. Gidelim seyidim. Hocamızın bir hizmetini görmek nasip olur belki. Önemli olan onları görmek. Göreyim de hangi bahaneyle olursa olsun. Her sözü, her davranışı... ...benim için en derin hikmetleri ve en ince manaları ihtiva ediyor. Ben de bu hale gelmek, senin baktığın gibi bakmak isterim. Bana anla, her yönüyle ve tam hakkıyla tanımak istiyorum. Saf ve güzel bir niyet, fakat bu mümkün değil. allah Teala'nın evliyası, bizim gibi yer içer uyur da bize hiç benzemez. Onlar Allah'tan bir an bile gafil olmazlar. Biz ancak onların müsaade ettiği kadar onları tanıyabiliriz. Onlar bizim tahammül edeceğimiz kadar kendilerini tanıtırlar. Yoksa hakiki heybet ve makamlarından muhatap olsalar, aklımızı kaçırır, divane oluruz. Onun içindir ki çok merhamet ederek her insanın seviyesine göre davranırlar. Ben de çok iyi tanıdığını sanıyordum. Tanımak bir nasip işi. Yıllarca hizmetinde bulundum. Sohbetlerini dinleyip, çok kerametlerine şahit oldum. Fakat anladım ki, onları anlamaya çalışmak değil, onlara tabi olmak lazımdır. Allah razı olsun. Çok istifade ettim. Seyyid'im bir şey daha sormak istiyorum. Kuyu hadisesi diye halk arasında hocamıza atfedilen bir söylenti var. Nedir bu kuyu hadisesi? Onu sonra anlatırım. Bak, tarlaya girmişiz bile. Büyüklerden bahsedilince zamanın nasıl geçtiğini bile anlayamıyoruz. Maşallah. Maşallah. Seyyid Hamsa, Selahattin kardeşlerim. Affedersiniz efendim. O kadar sohbete dalmışız ki. Gelmek için işin bitmesini beklemişsiniz. Estağfurullah. Biz de mola verecektik gelmenizden hoşnut olduk evladım. İbrahim, ...bize kuyudan su çek. Biz de şu ağacın gölgesinde oturalım. Buyurmayıncak. Allahu Teala razı olsun evladım. Amin. Aafiyet olsun efendim. Bismillah. Elhamdülillah. Dinimizde en mühim şey, sünnet-i seniyyeye riayet etmektir. Bir bardak su içmekte altı tane sünnet vardır. Bir, oturarak içmek. İki, sağ el ile içmek. 3 üç, üç yudumda içmek. 4 içmeden evvel bismillah demek. 5 bitirince elhamdülillah demek. Altı, Mümkünse başı örtülü olmak. İbrahim evladım, Seyyid Hamza ile Selahattin'e de birer tas su ver. Bu su pek serin ve pek lezzetlidir. Peki efendim. Buyurun. Sağol kardeşim. Bu kuyunun bende çok güzel bir hatırası var. Ve kalbimde hususi bir yeri var. Bundan senelerce evvelim. Allah-u Teala'nın aşkıyla kendimden geçmiş bir haldeyken duvarı mermer taşlarla örülmüş bu kuyuya düştüm. 15 metre kadar derin olduğu halde kendimi bir karış yerden düşmüş kadar hissettim. Düştüğüm an kuyudan ilahi bir nur yükseldi. Öyle ki verdiği aydınlığı birçok nurlar veremez. Allah-u Teala burada bana pek çok lütuf ve ihsanda bulundu. Okyanusların dibinde ve semavakta bulunan her şey gözlerin önüne getirilerek gösterildi. O kadar büyük nimetler ihsan olundu ki. Bir keramet daha. Biraz önce Seyyid Hamza'ya sormuştum. Etrafımda kurulan manevi mecliste Hızır ve İlyas, Abdülkadir İgeylani, Ahmet Rufay ve Cüneydi Bağdadi Hazretleri bana çok ikramda bulundular. Veysel Karani Hazretleri de mecliste hazırdı. Halit bin Velid elinde demir bir asa ile teşrif buyurdu. Oradakilerin hepsi de bana ihsan edilen nimetlere hayran oldular. Etrafıma saf saf dizilip ellerinde ilahi şerbetle dolu kadehler tutuyorlardı. Bense onların ortasında ve bakışlar altında olduğum halde Allah-u Teala'nın zikriyle meşgul olup tefekkür ediyordum hepsi de ellerindeki şerbeti içmemi bekliyorlardı. Dayık olmadığımız halde bana muhabbet şerbetini içirdiler ve gauss tacını giydirdiler. Bu nimetleri bahşeden Cenab-ı Hakk'a hamd ederim. O nimet ve ihsanları çok bol olandır. Bunlar güzel. sakin son nefes son nefes Nice evliya, nice alimler, son nefes korkusuyla yanmışlar, ah etmişler. Mühim olan elbette son nefestir, gerisi hiçtir. ...sen hakikaten çıldırmışsın. Benden habersiz niçin toplandınız? Yoksa siz de arkamdan kuyumu kazıyorsunuz he? Artık seninle hiçbir işimiz yok. Biz komşularımızla kavga etmekten vazgeçtik. Bir daha da kan davası kütmeyeceğimize... ...Allah'ın adı üzerine yemin edip... ...daha sonra tövbe istiğfar ettim. Ben değil sizler çıldırmışsınız. Bir dervişin sözlerine kanıp... ...koskoca anlı bir aşireti yıkıyorsunuz. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> siz bilmiyorum siz hepiniz çıldırmışsınız. Ben gidiyorum. Ama sakın bana bir gün üşünür düşmesin. Hiç acımam ona göre. Yeter artık. Bana çok zarar verdin Mahmut. Ben sana yapacağımı bilirim. Seni perişan edeceğim. Sararmış bütün ekili buğdaylarını yakacağım. Varını yoğunu ateşe vereceğim. Ortalıkta kimsecikler yok. Buğdayları ateşe vermedi. Kupukun puğdaylanmaz o da çıtır çıtır yanar. Geç de olsa benim büyüklüğümü öğreneceksin. Ama iş işten geçmiş olacak. Bu köpek sesi geliyor. Boşver ben işime bakayım. Bu köpek bana doğru geliyor. Hmm. ...bana saldırırsa onu bu hançerle öldüreceğim. Sanki kudurmuş gibi. Hoşt, hoşt, hoşt. Kudurmuş bu hayvan. Baskınca üzerime doğru geliyor. hoş hoşt. <gülüyor> <gülüyor> ...yakından geliyor. Bir hayvan yakalamış onları. Aman Allah'ım. Bir adamı yere yatırmış. Durmadan ısırıyor. Hemen engel olmalı. İnşallah keşke kalmamışımdır Bırak onu. O bir insan. Kudurdun mu? Bırak dedim sana. Bırak. O, o da ne? Adamın her tarafı kanlar içinde... Bu hayvan hiç böyle şey yapmazdı. Onu ben büyüttüm. Şimdiye kadar hiçbir insana saldırırken görmedim. Allah Allah. Aman Allah'ım. Adam can çekişiyor. Her tarafı yara bere içinde. Ne yapayım şimdi? Ne yapayım? Harekitsizleşti. Sağdına bir bakayım. Aman Allah'ım. Ölmüş. İbrahim, Selahattin gelin şöyle yanıma oturun. Hadi efendim. Peki efendim. Selahattin evladım üzülme. Aban artık kimseye zarar veremeyecektir. Dünya hep böyle ibretli hadiselere şahit olmuştur. Bir tarafta hayır işleyen her bir tarafta şerde yarışanlar. Dün olmuştu, bugün de var yarın da olacak. Kim karlı? Kim zararlı, öldükten sonra anlaşılacaktır. Hayırlı insan hayra vesile olur. Ve insanın hayırlı birimi, şerli birimi olduğu icraatından belli olur. Peygamber Efendimiz, etini yediğiniz hayvanlar, insanların kabirde çektikleri sıkıntıları bilselerdi, üzerlerinde sizin yiyeceğiniz bir lokma et kalmazdı. Bir deri bir kemik kalırlardı buyurmuşlardır. İnsanlar ne zaman allah Teala gafurur rahimdir, affeder derler, emirlerini yapmazlarsa o zaman felakette oldukları anlaşılır. Bunlar Allah-u Teala'nın azap ayetlerini hiç düşünmezler. Öldükten sonra kabirde tarifi imkansız azaplar, sıkıntılar olacaktır. Kabirdeki bu sıkıntıları insanlar dünyadan kendileri götürür. Geçici olan ömürü, şan, şöhret, hükmetmek, baş olmak, insanları ezmek için kullanarak, ebedi sonu olmayan hayatı berbat edene ağlamaktan, üzülmekten başka ne gelir elimizde? Mahlukların en yükseği insandır. O makamdan mahrum kalan da odur. Bu yoldan eğer geri dönmezse, ondan daha mahrum olmaz kimse. Aralarında Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin de bulunduğu binlerce talebe yetiştiren İsmail Fakirullah Hazretleri, Miladi 1734 senesinde Tillo'da Hakk'ın rahmetine kavuştu. Allah rahmet eylesin. DGRT sundu. Bir başka programda buluşmak dileğiyle Allah'a ısmarladık.